Evet. Bismillah. Biliyorsunuz sayıların birler hanesiyle onlar hanesi sayılanlar mağdut ve temiz ilişkileri var. Onlara bu e, derste topluca bir bakış yapacağız. Bir ve iki yalın halde bir ve iki sayısında sayılar sayılana sayılan ana yani adetler mağduda sıfat olarak gelir. Talibun vahidun bir erkek öğrenci, talibetun vahide bir bayan öğrenci. Buradaki adet, vahid ve vahide mağdudun sıfat olarak geldi. İki sayısında da böyledir. Et taliba nit nani? İki erkek öğrenci, talibetes et talibetes et İki bayan öğrenci. birlik sayılarındaki durum böyle. Ondan sonraki üç ve on arasındaki hangi sayılardı bunlar? Müfret, Müfret sayılardı. Yüz ve bin sayılandı bunu dahil ediyorduk. Müfret sayılardaki ilişki ise adet maduda muzaf olarak gelir. Dolayısıyla bir izafet terkibi ilişkisi olur. Ve adet mağdudun cinsinin zıttı olarak gelir. Ama bir ile öyle değildi. Sıfat mevsul ilişkisi olduğu için birbirine uyardı. Evet. Aynı zamanda mağdud, cem gelmek durumunda. Müfressa ilave. Cem gelir. Yani selasetu tullâbin üç erkek öğrenci veya Salatu talibatin cinsinin zıttı geliyordu üç bayan öğrenci şeklinde izafet terkibi olur dolayısıyla sıfat mevzusuna izafi olmuş olur aynı zamanda sayı sayı sayılan da olur adet cem mi gelir temiz demeyelim madut diyor mağdut bazen temiz olarak gelir bazen mağdut olarak gelir. Bu da mağdut olarak gelmiş. Buna tam mağdut yani sayılan, sayıyla ifade edilen denir. Evet özellikler de nasıldı? Zaten sizin kitabınızda var mı bilmiyorum. Benim yan tarafta parantez içerisinde bir işaretler göstermiş. Şimdi bir ile iki sayılarında sayıyla sayılan birbirine cins olarak uyduğu için okeyle geldi. Bu Cins olarak birbirine uyar demek. Üç ile on arasındaki müfret sayılarda çarpı ile geldi. Yani cinsler birbirine zıttır, uymaz demektir. Nasıl sayılan müzekkerse sayı müennes geliyor. Veya tam tersi sayılan müennesse sayı müzekker geliyor. Cins olarak birbirinin zıttı olduğunu ifade eder oradaki çarpı. Erbaat-ı tullabin erba talibatin 4 Erkek ve Bayan Öğrenci Hamsetü Tullabin ve hamsu Talibatin 5 Bayan Öğrenci Sittetü Tullabin ve Sittü Talibatin 5-6 Erkek ve Bayan Öğrenci Seb'atü Tullabin, Seb'u Talibatin 7 Erkek ve Bayan Öğrenci Semaniyetü Tullabin ve Semani Talibatin 8 erkek ve bayan öğrenci tis atutullabın ve tis utalibatın 9 erkek ve bayan öğrenci ashare tutullabın ve ashro talibatin, 10 erkek ve bayan öğrenci. Müfrad sayılar böyle. Şimdi sayıların ikinci kısmı olan mürekkep terkipli olmuş sayılara geçiyoruz. Bunların da 11 ve 12 sayılarıyla 13 19 arasındaki e, ilişkiler farklı olduğu için önce 11-12 görelim 11 ve 12 sayılarında daha doğrusu tamamı da bu terkip olmuş sayıların mürekkep sayıların tamamında sayıların birler ve onlar hanesi kathavzel e mebni olur aynı zamanda sayılan dediğimiz mağdud temiz olarak gelir de nasıl gelirdi mutlaka müfret müfret mensup gelir müfret mensup gelirdi Sayıların tamamındaki özellik bu. Şeye geçelim. Ha, o, bir de sayıların tamamındaki ortak özelliklerden birisi de sayıların onlar hanesi temizin cinsine uygun gelir. Temizin cinsine uygun gelir. Bundan dolayı yan tarafta onlar hanesi veya hanelerden birisi temizin cinsine uygun manasına okey işaret konmuştur. Çarpı işareti ise ile e, 13 ile 19 arasında sayılardaki çarpı işareti sayıların birler hanesi olan 3 4 5 6 7 8 9 sayıları temyizin cinsinin zıttına gelir. Yani temiz müzekker olduğu zaman sayıların birler hanesi müennes olur. Ama 11 ve 12'de de bundan önceki 1 ve 2 sayılanda olduğu gibi, müfret 11 ve 2 sayılanda olduğu gibi sayıların birler hanesi temizin cinsine uygun gelir. Burada sıfat mevsüm ilişkisi yok. yok. kade bu. Heh. Sıfat mevsüm ilişkisi yok burada yoksa. Evet, yandaki iki tane OK işareti hem sayıların biriler hem de onlar hanesi temizin cinsine uygun olduğunu gösterir. Ancak 13-19 arasındaki sayılarda ise bu böyle değildir. Sayılar onlar hanesi temizin cinsine uygundur da birler hanesi uygun değildir zıttır. Çarpı onu ifade eder. Anlaşıldı herhalde. Ehad-i aşere taliben, ihda aşrete talibeten, on bir erkek ve bayan öğrenci. İsna aşere taliben, isneta aşrete talibeten, on bir erkek ve bayan öğrenci. Selasete aşere taliben, selase aşrete talibeten, on bir Erkek ve on bir bayan öğrenci. Erbate aşire taliben, erbaate aşirete talibeten. On iki, on dört, on bir olur mu? On üç ve şimdi sırada on dört. On dört erkek ve bayan öğrenci. Hamsete aşire taliben ve hamse aşirete talibeten. On beş erkek ve on beş bayan öğrenci. Sittete aşret, aşere taliben Sitte aşrete talib 16 erkek ve bayan öğrenci Sebate aşere taliben Sebate aşrete talib 17 erkek ve bayan öğrenci Semaniyete te aşere taliben semani, Semaniye Petavzuları Memliydi çünkü Semaniye değil de Semaniye Aşrete talib 18 erkek ve bayan öğrenci 10 ateşlere taliben, 10 aşlrette talibeten, 19 erkek ve bayan öğrenci. 20 ve devamındaki aşağıda gelen 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90 sayılarıysa sayılar ise okut sayılar. Atıflıya geçmedik. 20 <gülüyor> sizin köşe başladığınız, bizim okut sayı dediğimiz <gülüyor> sayılar, sayı başları yani. Evet. Işrûne taliben Selâthûne bilmiyor. taliben ve talibeten Erbâûne taliben ve talibeten Kamsûne taliben ve talibeten Yani elli erkek ve bayan öğrenci Siddûne taliben ve talibeten Aradaki Bilmiyorum o atıf bir şey varsa onu Söyleyeceğim olsun. inşallah. Atıflı sayıları geçtim. Şu an ukut sayıları söylüyorum size. Sebûne taliben ve talibeten Yetmiş <gülüyor> öğrenci erkek babaya bir atta onu. Orayı bir atlarsan devamı devam. Evet. Ben 20 ile 30 ve diğerlerinin arasında ayırmadım. Bak için ee, orayı birleştirdim. Bunların özelliği neydi? Yeni gördük. Sayı başlarında efendime söyleyeyim. Sayı baş, e, Tam sayılar olan e, 20-30-40-50 sayıları merfu gelir. Cemil Zekker salim e, muamelesi görürlerdi. Temizle her zamanki hal üzere müfret mensup gelir sayı başlarındaki durum böyle. İkisinde de değişmiyor. Değişmiyor. Müzakker, hem müzekker hem de mühendis için ortak. 21-29 <gülüyor> aynı zamanda bunun devamı 31-39, 41-49, 51-59, ta 99'a kadar. Vavile atfedilen atıklı sayılara gelince ara sayılar. Bunlardaki ortak özellikleri önce söyleyelim. Ortak özellikler Sayıların birler hanesi ortak özellikler değil o. E, temiz, müfret, mensup gelir. Hem birler, yani bir iki sayılarında hem ile dokuz arasındaki sayılarda temiz, müfret ve mensup gelir. Ondan sonra sayıların birler ve onlar hanesi merfu gelir. Bu da ortaktır. Sayıların birler ve onlar hanesi merfu gelir. Evet. sayılar onlar hanesi değişmez. Hem müzeker hem müenlet ortak gelir. Sayıların birler hanesine gelince birler hanesi 21 ve 22 31 ve 32 41 ve 42 gibi bir ve ikili sayılarda temyizin cinsine uygun olarak gelir. Yani müzekkerse müzekker, mühennesse mühennes şekliyle. 3 ve 9 arasındaki ara sayılar ise 23, 24, 25, 35, 36, 37 ilahir. Onlar temizin cinsinin zıttı olarak gelir. Dolayısıyla bir uyumlu bir zıt, uyumsuz e, şekli işaretlenebilir bunlar. Vav ile de atıf olunur. Buna da, bundan dolayı da bunlara atıflı sayıla denir. Vahidun ve ışrune taliben ihda ve talibeten 21 erkek ve bayan öğrenci İsnani ve ışrune taliben İsnetani ve ışrune talibeten 22 erkek ve bayan öğrenci Selasetun ve ışrune taliben Selasun ve ışrune talibeten 23 erkek ve bayan öğrenci Erbatun ve ışırını taleben, erbağın ve ışırını talebeten, 24 erkek ve bayan öğrenci lahir devam eder. Okuyayım okumam isterseniz okurum. Doğru, doğru, doğru. Peki. Okut sayılarda söyledik. Şimdi yüz ve üzerindeki sayılara geçelim. Mi talibin talebin, talibetin Aynı şekilde bin sayısı da bunlara dahildir. Hemen aşağıda bakarsanız elf talibin ve Elfu u talibet. Yüz evet. erkek ve bayan öğrenci bin erkek ve bayan öğrenci bunların her ikisinde de durum aynı. Yani İzafettim. izafet terkibidir. Sıfatın mevsufuna izafet kabiliğinden ancak ancak e, müfret sayılardaki özelliğin bir farklılığı var burada. Nedir? Madud yani sayılan cem gelmez ve müfret gelir. Onda cem geliyordu. Selâfetü tullâbin diyordu. Burada miyetu talibin veya elfu talibin. Ama gene izafet de gelecek. Yani yüz ve bin sayıları muzaaf madud dediğimiz sayılan ise muzafın ileyhi olarak gelir. Miyetu talibin, miyetü talibet. Yüz erkek ve yüz bayan öğrenci. Yüzde binde anlaşıldıysa 101'den devam edelim. 101, 102 ve devamında biraz değişiklik var. Nedir o değişiklik? Miyetü talibin 100 öğrenci ve talibin ve bir öğrenci. 101 öğrenci miyet talibin ve talibani yüz öğrenci ve iki öğrenci. Yüz iki öğrenci. Mühendest aynı şekilde miyet talibetin ve talibetün miyet talibetin ve talibetani yüz bir ve yüz iki bayan öğrenci. Müfret mi gelmiş burada? Şeyleri? Nasıl? miyet talibin müfret gelmişti yani? Evet. Zaten dedik ya yüz öğrenci yüz tamam, tamam. öğrenci de müfret yüz 100 bin öğrenci de müfret ya. Ona ilaveten wa velat etmiş eklemiş yani 100 artı 1, 100 artı 2 gibi anlayalım onu. 103'e geçelim, 103 ve devamına. Burada mufred e, maadudun mufred gelmesi bitti. Gene mufred sayılarda geldiği gibi maadud cem gelecek. Mi etun 100 ve salatatu tullabin. 3 öğrenci. 3 erkek öğrenci. Yani ne yaptık? Mie yüz ve müfret sayı. Yüz ve müfret sayı. Fark ettiniz mi? Mietün ve müfret sayı. Müfres sayıdaki özellikler aynen devam. Yani nasıldı? Cinsleri zıt gelirdi, izafet de gelirdi. Aynı zamanda madud cem gelirdi. O kısmın devam. Burada ilaveten yeni öğrendiğimiz ne de ne sayısı var? Mietün ve vav vilat edildi. Yüz ve şu kadar öğrenci erkek veya bayan <gülüyor> mesela miyetün mesala setu tullabin 100 ve 3 erkek öğrenci yani 103 erkek öğrenci, yani biz 103 öğrenci tabii ki 100, yani. ben burada yerleşsin de söylüyorum size 103 erkek öğrenci miyetün mesalası talibatin 103 bayan öğrenci 100 ve 3 bayan öğrenci yani Tekir'e kelime tek bir diye olmuyor değil mi evet bir yüz Hı -hı. bir <gülüyor> <Evet. gülüyor> Mietün ve erbatu tullabin miyetü ve erbahu talibatin şekliyle ta nereye kadar <gülüyor> 111'e kadar geliyor. 111'den sonrası da zaten olduğu üzere devam ediyor. Yani 100 ve mürekkep sayı 100 ve mürekkep sayı Mietün ve ehadi aşlara taliben. Çözdünüz mü olayı? Evet, evet. Olay çözüldü o zaman. Mürekkep, mürekkep sayı, ve sayı olduğu verecek. Mi'etün ve mürekkep sayı. Mi'etün ve müfret sayı. Müzekker ve müennesdir, aynı iş diyeşmiyor. Evet. Sonra ara sayıları da buraya izaf edelim. Ara sayılarda yani atıflı sayılarda aynı şekilde mesela 121 öğrenci diyeceğiz. 121 erkek öğrenci. Nasıl diyeceğiz? Miyetun ve Ahada. vahidun, vahidun. vahidun. vahidun. vahidun. <gülüyor> Miyetun ve vahidun ve ışrune taliben. Miyetun ve devamı. Yani yüzden sonraki hal, yüzden önceki halin miyeye, ila, vavle ilave edilmiş hala. <gülüyor> çözüldü mü mesela? Akif çözüldü mü mesela? Tamam. Biraz daha düşünürsen inşallah daha net yerleşir. 200'e geçelim. Miyatani 200'ün yalın kullanımı Miyatandır. Mietünün sonunda elif ve nun getirilerek almıştır. Yani? He. İşte dedik ya misnani yaklaşar. Şey. İzafetle kullanıldığı zaman sondaki nun ne yapacaktır? Düşecektir. Mieta talibin veya Miyat ta talibet. 200 erkek öğrenci veya 200 bayan öğrenci. Cemiz i salim onun düştüğü gibi. Evet, evet. Yani. Müsenna olarak alayım. Müsenna da öyleydi. Zafetler gibi onun düşerdi. 200'den sonraki sayılar 100 gibi. Evet. Miyetani ve ilahir. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Miyetun veydi ya. Miyetani ve devam ettir. 300 300 gibi e, yüzlü sayı başlarına geçelim. Selasu mineti talimin hem müzekkerin müennes maudut için ortak kullanılır, maudut adede muzaf yapılır ve maudut müfret gelir özelliği. Maudut müfret adede muzaf ve sayı hem müzekker hem müennes maudut için ortak kullanılır. Mietün ve Elfın sayılar gibi, Yüzde bin sayılar gibi. Selasu Mietin aslı, Selasu Mietin 300 demek. Bunu da Talibine muzaf yaptığımız zaman sonraki temin düşecek. Selasu Mieti Talibin veya Selasu Mieti Talibetin 300 erkek öğrenci veya 300 bayan öğrenci. 300 yapımına dikkat edelim. Selasu tin, izafet. Üç sayısı, yüz sayısına izaf edildi. Felâthumiyetin. Üç yüz öğrendirmek için de sayılanın mağdudu bu sayıya muzaf yapıyoruz. Felâthumiyet-i talibin, Hamsetü, Hamsumiyet-i talibin, erbaumiyet talibin, sittumiyet talibin, Nessebumiyet-i talibin e veya talibetin, semani i talibin talibetin, Tis bu miyeti talibin talib et. Bu miyeti hemen muzaafın ileyhi olarak geliyor muzaf geliyor. Elbette. Zincirle, zincirleme izafeti var hmm, çünkü. Tamam. Miye selasünün e, muzaafın ileyhi ama talibin muzaafı. Tamam. Zincirleme tamam. izafeti şey, var. Dokuz yüz sayısı da böyle bini söylemiştik. Yüz gibi geliyordu. 2000 ise 200 gibi. Elf'ünün sonuna e, müsenna nasıl yapılıyorsa Elif nun getirilerek Elfani olur. <gülüyor> Dolayısıyla 2000 öğrenci demek için de Elfani sonundaki nun düşer Elfa talibin talibeti şeklinde 2000 öğrenci veya 2000 e, bayan öğrenci diye gelir. Çoklara gelelim çoklu binlere. Selasetü alafi talibin talibetin. Burada kayda değişti, alaf geldi. Şimdiye kadar müfret kullanılan elf, alaf şeklini cem geldi. Sayılan yani maadut gene müfret ve muzaf olarak kullanılır. Adeden muzaf yapılır, müfret ve muzaf. Hangisini okuyum? 3000'e geçtim. 3000'e geçtim. 2000 okuduk, ondan sonra 3000'e geçtim. Tekrar söyleyelim. Mağdud yani sayılan, müfret ve muzaf olarak kullanılır. Hem müzekker için hem menes için adet ortak kullanılır. mide veya Elif'te olduğu gibi. Yüz sayısını yapmak kolay. Birler hanesini yüze muzaf yaptığımız zaman 300, 400, 500 diyorduk. Şimdi 3 bin 4 bin diyeceğiz. Bunu demek için, Bunu demek için, Sela Setu Fin diyeceğiz. Yani sayıların biriler hanesi müennes gelecek. ondan sonrakisi cem gelecek. 3000 bin demenin yolu Sela setü Ala Fin. Elfunu Ala Fin'de çoğul yaptık. Yani cem yaptık. Erbaatu alâfin dört bin. Bunu da bir mağduda sıfat yaparsak selâfetü alâfi talibin talibetin. Üç bin erkek veya bayan öğrenci. Erbaatu alâfi talibin talibetin. Dört bin erkek veya bayan öğrenci. Ha'keza hamsetü alâfi talibin talibetin. Aa 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000'e geçelim. Asharettu 10 alafi talibin talibet. 10.000 erkek veya bayan öğrenci. Bu evet, da mühendisler. He, evet. Sayılar birler hanesi diyelim. Birler hanesi değil aslında da birler hanesinde sıfır var. Kullanında sözdeki birler yani birinci başlangıç kısmı diyelim. Birler basamakları birler basamağı diye gidiyordu ya. Evet. Bu, Çoklu çoklu on binlere geçelim. <gülüyor> on bin öğrendik. Aşağıtû alafi alafi neydi Onda mağdurlarımız varsa, aşağıtû alafi talibin On bin erkek öğrenci. Çoklu on binlere geçersek, iş rune elfe talibin geldi. Yani sayı da başlayalım. Mağdut ortak çünkü. Hem müzekker için hem mühennet için kullanılır sayılar mağdut olan sayı e, mağdut olan e, nesne şey adede muzaf olarak ve müfret olarak gelir. <gülüyor> hem müzekkerin ve ortak kullanılıyor demiştik. Yirmi bin demenin yolu ışrune evet. el Evet. Işrûne Elfe. Niye mensup bu elfe? Bu Işrûne Elfe'nin niye geldiğini anlayamadım. Hı. Bilmiyorum yani. Buna dair bir şey görmedik, öğrenmedik. Başka bir yerinde karşıma sınmadı. <gülüyor> şey geldi. E, merfu geldi. Yani Cemil Müzekker Salim'in <gülüyor> merfu kısmından geldi. Elfi gelmedi. Elfe geldi. Elfe talibin. Halbuki elfun kelimesi e, gayrakip kelime değil. Dolayısıyla mecbur hali kes sayıdır. Elfun ve miyetun gibi. Bu niye böyledir bilmiyorum. Bunu böyle e, yapmış Arap. Biz de böyle aldık. Biz de, <gülüyor> Biz de böyle öğreneceğiz inşallah. Evet. Ne diyelim buna? Sayıların birler kısmı merfu, ne, erbaune, ne şeklinde. Diğer kısım, ikinci kısım ise Fetha üzerine <gülüyor> mebni elfe diye geldi. <gülüyor> Yirmi <gülüyor> bin öğrenci de ona muzaf oldu. Işrün elfe talibin veya talibetin 20 bin erkek veya 20 bin bayan öğrenci. 30 bin kırk bin, elli bin hakeza. Bu yüz bine kadar böyle gidiyor. Yüz bindi ise aslına dönüyor. Miyetü elfi talibin oldu. Miyetü elfin, yüz bin demek. Miyetü elfin aslı. Yüz bin bunu bir mağdudla kullanacaksa mağdudu ona izaf edeceğiz mietü elfi talibin veya talibetin 100 bin öğrenci veya kalem defter ilahir yani diğer de diğerlerde devam ettiği için tabi 100 bin 200 bin 300 bin 400 bin veya ondan önce 50 bin 60 bin 70 bin 80 tabii. bin hep aynı bu çoklu 100 binleri de söyleyelim. Orada da temiz gene e, hem muzeker hem bennes olarak ortak, e, sayı ortak kullanılır. Temiz müfret ve muzaf kullanılır. Meşur şey muzaf olduğu için meşur olacaktır. Mi elfin maduda kullanacak olursak mi elfi talibin ilakhir. 100 bin, 200 bin, 300, 400 ilahir, devam ediyor. Sonsuza kadar. Şimdi burada 6543 sayısının 6543 sayısının bir müzekker e, maduda göre, bir de müennes maduda göre oluşturulması var, yapılması var. Ona bakalım. Bir rial diyeceğiz, bir de rubiye diyeceğiz. Şey, rial madud mü müzekker, müzekker olduğu için, madud müzekker olduğu için sayıların birler hanesi. 3 sayısı yani 43 sayısı diyelim. Şeyde nasıl geliyordu? Atıflı sayılarda. Şeyin ters geliyordu. Zıt geliyordu zıt değil, zıt değil mi? Evet. Maudut, ile birler hanesinin cins zıt geliyordu. Riyal müzekker olduğu için Selasun değil de selasetun geldi. Hı -hı. Rubiyetun de olduğu için salasetun ile de selasun geldi. 43 sayısını alıyoruz baz olarak. Değil mi? 43 çünkü son sayı o. 43 demenin yolu neydi? Selasetun ve Erbaune. Atıf ederek kullan, kullanıyordun. Atıf sayıydı çünkü. Tersten başlanıyor değil mi? Karıştık. Cülden başlıyor. Onun için 11'den 546'da. Evet, evet, evet. Onlar 43. En sondan başlıyorlar. E hatta en son değil. Önce atıflı kısım söylüyorlar. 43'ü. 3- Kırk demiyorlar, kırk üç diyorlar. Ortadan He, atifli kısmı söylüyorlar yani. yani o Bu atifli olmasaydı neyi kullanacaktık? Mesela şey olsaydı, ukuut olsaydı ukuut kısmı söylenecekti önce. Tamam? Bir <gülüyor> <almıştım>. <gülüyor> Peki, şey olsaydı, e, mürekkep olsaydı, yani mürekkep gelecekti. On bir, on iki, on beş, yirmi, on dokuz gelecekti ehade aşara ila akı gelecekti. Hocam, bunları nasıl pekiştireceğiz? Bunları çalışarak pekiştireceksin. Nasıl çalışacağız? Siz bize sayı vereceksiniz. Ya da Peki, baş gözüsüne. Tek bir yapıca değil, ezekle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, devam edelim. 43 kısmını aldık. Son iki sayıyı aldık. Selah ve Erbauni. Selah cinsini de mağdudun cinsine zıt yaptık. Ondan sonra 500 kısmına geçtik. 500 demek kolaydı. Hamsumiyetin değil mi? Situmiyetin, salasumiyetin 3 sayısını yüze muzaf yapıyorduk. 5 sayısını neyse hamsumiyetin vavlaatı oldu çünkü. Ve sittetu alafin 6000 diyoruz şimdi. Semtu alafin, hamsetu alafin diye söylüyorduk. Sitte alafin. Bunu bir madde da kullanacak olursak, onda ona muzaf yapacağız. Sitte alafi rialin oldu. Sana altı bin beş yüz kırk üç rial. Altı bin beş yüz. İki buçuk da bir falan işte. O kadar düşük o ya? Hmm. Yani iki, iki buçuk. İki bin beş yüz da falan yapar yani. Dolar. Rubiyeye <gülüyor> Rubiye geçelim. Rubiyede de değişiklik tek bir şey de var. O da Saylan Göller hanesi. Yani yani atıp Saylan hanesindeki cins Rubiyenin cinsini zıttına gelecek. O da Selasetündeni, Selasun şeklinde müzekker gelecek. Evet. Son son özet kısım Ahvalül Adet ve Ahvalül Maadud. Adetin yani sayıların halleri nedir? Onu özetlemiş derlemiş. Bir El-adedu vahidun vesnani ala vefqil mağdudi okey. Başı neydi? El-adedu Adedani. Bizde adedani. adedaniydi. Öyle mi? Evet. El-adedu vahidun vesnani demiş. Size adedani evet. mi demiş? Evet. O daha uygun. El-adedani vahidun vesnani yani bir ve iki sayıları <gülüyor> nedir? Mağdudla uyumludur. Mağduda uyum üzere gelir. Yani mağdudla Adedin cinsleri müzekkerse müzekker, mühendis, mühendis şeklinde uyumlu gelir. Vefk, uyumluluk demek. Muvaffak var ya, muvaffakiyet. Evet, buradan, buradan tuvalet. Uyumlu, evet. Uygun yani. Mağduda uygunluk üzere gelir. Ondan dolayı yanına parantez ben de var var mı bilmiyorum. Okey işareti okay, işaret Evet El-adedu min Selâsiyetin ilah aşaretin üçten ona kadar sayılardaki adet nedir? hala aksil mağdûd. Mağdûdun cinsinin aksi üzere gelir. Bundan dolayı yanına çarpış koydu. Yani mağdûd müzekkerse adet müennes, mağdûd müennes adet müzekker gelir. 3 El-adedu ehade aşara ve na aşara on bir ve on iki sayılarında mürekkep sayıların ilk iki kısmında el-cüz ani bu iki cüz, bu iki sayı bu iki sayıda iki yüz dediğimiz birler hanesi ve onlar hanesi ala vef el ma'dudi cinsine uygun olarak gelir yani ehatta aşara da ma'dudun cinsine uyar müzekkerse müzekker gelir müennesse gelir. ihta aşrete olur müennesse el adedumün thlathete aşara ilatis ate aşara <gülüyor> Yani 13'ten 19'a kadar olan sayılarda ise elcuz'ul evvelu birinci kısım yani sayıların birler hanesi. ala aksil madud madudun sayıların cinsinin zıttına gelir. Müzekkerse müennes, müennes müzekker gelir. Vel cuz'u sani yani ikinci kısım diğer ifadeyle sayıların onlar hanesi. ala Aleh madudun cinsine uyumlu olan. Uyumlu. Uyumlu. Uyumlu. uyumlu hal uyumlu. üzere gelir. Teyimteya İhvan. Güzel. Lemma demen caiz değil mi? El ahvalül madudi ahvalul madudi madudun yani sayılanın, adetlenenin halleri neymiş? Min felatin ila aşrin tülla bin şeklinde gelir. Üçten ona kadar olan sayılarda Cem ve muzaaf olarak gelir. Tullabin şekliyle. <gülüyor> <gülüyor> min ehade aşara ve, min ehade aşara ila tıs in ile tıs ina, taliben şekliyle gelir. 11'den 99'a kadar tamamen de <gülüyor> e, temyiz <temyüz> olduğu için <gülüyor> nüfret <gülüyor> mensup gelir. Taliben şekliyle. Yüz ve bin sayılarında da nüfret ve <gülüyor> <gülüyor> muzaaf gelir müfret ve muzaaf gelir. Evet. Muzaftan dolayı da mevcut olur. Talibin şeklinde gelir. Miyetü talibin veya elfu talibin talibetin şeklinde gelir. Haydi. Feintöya ehi. Len efemem. Burada bizim dikkat edeceğimiz bir şey var mı bu sayılarda? Yani olur Sayılar çok karışık. Sürekli kullanılmadığı <gülüyor> için de çabuk unutulabiliyor. <gülüyor> Ama ben size birkaç tane alıştırma vereyim, onları yazın inşallah. Hocam çare olmaz gibi, kopya çekerek bir şey yaparız. Tamam çekin Abdurrahman'cım, sen kopya çekme, sen çekmem dedik. Yaz, <gülüyor> yaz, <gülüyor> 600 bin veya dur, altı bin diye düz söylemeyelim. Ee, <gülüyor> <Olaydan başlasak. gülüyor> 658 ya. bin. Deftere mi yapacağım? He deftere. Türkçe mi yazacağız? <gülüyor> Raham diktiyadır. 658.796 658.8 1000 796 796 Kalem 90 Kaç kalem, kalem? mi? 6. Ne? Evet. 51.000 <gülüyor> 349 bin, 342 Düzeltiyorum. 51.342 51.390 392 Peki. 51.392 392, 51 392, 392, 392 abi seni mi kıralım? Bir, bir 92, bir, bir bir bir yüz, bir 92 mi ben, Evet. Do, 92 <gülüyor> Ney? Ney? Sintrefter. Yok mühendis bir şey. Saat. saat. Saniye, saniye, saniye. O kadar saat hesaplamak da zor. Saniye olsun. de. Saati çeviripte mi yapalım? Ya? <gülüyor> <gülüyor> tükçe yazmışım. <değil> <gülüyor> ben tükçe yazdım. Tamam. Bir tane daha söyleyelim. Ne abi bir Evet. Sevgilerimle Evet. 300 300 Sandalye Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ortaya bir taşlattın. Şurada bunun akibini. Yeter mi? Beş tane, yani. tane olsun. tane yani. olsun değil mi? Abi, peki. Peki. Dokuz yüz 9... bardak. Sen neyimi isteyeceksin hocam? 979 bardak <gülüyor> istiyorum <Aferin> senden. <gülüyor> Ucuzlarından olsun. Sıhani çok pahalı gelir. Sandal gelişimi ve bardağı istiyorum. Yazıklarımızın hepsi temiz olarak geliyor bu şeye. Bak, orada adet mavdu tepsi evet. işaretlendi. Tamam. Geliyoruz, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 71 <gülüyor> kitap, 71 kitap, sadece 71, sadece 71. <gülüyor> 19 <gülüyor> masa, 19 masa. <gülüyor> Yok 5 oldu. 6 mı oldu? 100.000, 10.000, 1.000, 100. İki 71, 19, var. En sonuncu neydi? 20, 20, 20. Ondan 20, 20. önceki? 79. 71. iptal edin. 19 kalsın. Yok yok iptal edin ettim canım. Et. Ettim <gülüyor> diyor. 2 2 basamaklı bir tane olsa yeter. Nasıl? Toplamdan düşmüyoruz. Hangisini ezeyseniz Thank you.